Tavaf yaparken abdest bozulursa ne yapmak gerekir? Tavaf, Peygamber Efendimiz'in ifadeleriyle namaza benzetilmiştir. Bir hadis-i şeriflerinde, ''İnneme tavafu kes salati feakillu fihil kelame'' Tavaf, namaz gibidir. Tavaf ederken konuşmayı azaltın buyurmaktadır sevgili Peygamber Efendimiz'in. Dolayısıyla tavaf ederken kişinin abdestli olması gereklidir. Ancak tavafa abdestli olarak başladığı halde tavaf sırasında abdesti bozulan kişi tavafı olduğu yerde kesip gidip abdestini tazelemesi, ve sonra da gelip tavafa kaldığı yerden devam etmesi ve bu şekilde tavafını tamamlaması icap eder.